Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahin ahmaduhu ve nesta'ainuhu ve nesta'ufiruhu ve ne'ûzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyâti amalina men Allah, felâ mudillela ve men yudlil felâ hadiyela ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdahu la şerîkâ leh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 Allezine yekil ona riba, la yekumun illa kma yekumun lze yekbtehu şeytanu sh min almes. Zalik bi anhum kalo inna albiy mislur riba ve ahla allahu albiy ve harma riba. Ilah akr layes sadakallahulazim. Ve kalo allahu taala fi ayetin akr ista uzbilla riba ve yur bi sadakat. Vallahulayyuhib kullu esim.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 milyarlık pamuk almış olsa, yüzde onu katarak yüzde on zamlanmış şekilde ne yapacak? Mal etmiş olacak. Çünkü kredi borcunu pamuğa yüklemek zorunda ki kar etsin. Dolayısıyla pamuk yüzde on zamlandı ve yüzde on faiz karıştı işin içine. Ondan daha büyük bir tüccar satın alacaksa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 bankaya katkı sağlaması söz konusu oldu. Bunu bireysel krediler içinde değerlendirebilirsiniz. Yani banka birilerine para verirken daha fazla faiz almakta. Birilerinden para alırken tabii ki daha az ona faiz vermekte. Dolayısıyla kendi çarkını çevirmekte. Bütün bu faizle alakalı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 Tam 58 milyona ulaşmış neler? Kredi kartlarındaki e, borçlar 58 milyon e, pardon kredi kartı kullanan insan var e, 2015 yılı e, hesabıyla.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 Ee, e, hatta post makinesi sayısında e, Avrupa'da ikinci sıraya yükselmiş. Yükselme mi dersiniz buna? E, alçalma mı dersiniz? Onu siz değerlendirin. Bireysel kredi kartlarında e, 70 milyon e, ne var? 70 milyar bireysel kredi kartı borçlusu olarak da 7 milyon kişi var. E, evet. Türkiye'de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 e, e, kurumlara en küçük çapta e, olumlu hisler beslemeyen e, şuur e, lütfetsin. Ne mutlu başta faiz olmak üzere tüm haramlardan kaçanlara, parayla imtihanı kazanıp Allah'la alışveriş yapanlara. Ela inne ahsenel kelam ve eblağın nizam kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam kema kâle allâhu ve teala fil kelam ve izah kuryal Kur'an fas temi olah ve turhamun auz bilahi minh şeytanı raja mislimin lahir rahim inna dina inda İslam